Merhaba ya Nour Ayni, merhaba. Merhaba Jadda'l-Husayni, merhaba. Ya Habibi, ya Muhammed, merhaba. Ya el qiblatayni merhaba. A'udhu billahi s-sami'u al-alimim min ash-shaytani r-rajim. Rabbi a'udhu bika min hemazat-i sh-yat'in. A'udhu bika اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتُرَكُوا وَاَنْ يَقُولُوا وَاَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ İlâhıri lâ yafsadakallahul ul bil-Kur'anil-azîm Mubariklenâ fîh velhamdülillâ rabbil alemin ve staghfirullâhı l-hayyel-qayyum Hassantukum bil-hayyel-qayyum billedî lâ ve defa'tu'ankum s-sûve bil-â havle ve lâ kuvvete illâ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 Allah Teala buyuruyor: "İşaa'idüllahi hasbünnasu en yutrakû en yeqûlû İnsanlar biz inandık demeleriyle imtihansız bırakılacaklarını mı sandılar? Hiç fitnelenmeden, imtihana tabi edilmeden, denenmeden, sınanmadan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 Allah avaza. Ve nisabet ve fitnetün bir fitne isabet ettiğinde inkale ve ala geriye eski günahına, kafirliğine, günahına döner. Burası tehlike. Ben Allah'ın emri olduğu için namaz kılıyorum. Allah'ımın emri olduğu için haramlardan sakınıyorum. Allah'ımın emri olduğu için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 Kimisi cahillikle, kimisi fakirlikle, kimisi zenginlikle, kimisi amirlikle, kimisi memurlukle. Herkes kimisi hastalıkla, kimisi sağlıkla imtihan oluyor. Allah Teala azileri bütün imtihanları kazananlardan eylesin. allah Allahu Teala azizlerine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 Efendim, fitneler Beyan edildi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Geçende de Rivaat ettiğimiz hadis-i şerifinde insanları topladı Ve buyurdu İnnehu lem yekun nebiyyün kabli illa kâne hakkan aleyh'in yedülle ümmetehu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 Yani asrı saadet'te Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Selam sağlığında ve iki halife Ebubekir ile Ömer Radıyallahu Anh zamanında bir afiyet e, oldu ve se yusibu ahiraha belaun umurun tunkirunha. Sonunda ümmetimin sonuna belalar vuracak. Kabul edilemeyecek hadiseler belirecek.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 Buyuruldu vallahi innî bi ve Benimle kıyamet kopması arasında vuku bulacak bütün fitneleri en iyi bilen benim. Ve mâ bi illen yekûne Rasûlullah sallallahu aleyhi Bunun da sebebi nedir? Ben kaybı bilmem. Ancak Allah bilir. Resûlüne bildirdi. Resulü de sallallahu aleyhi ve sellem bana gizlice bildirdi. Benden başka kimseye söylemedi. Ebu Bekir Sıddık bile bilmez. Hüceyfe'ye söyledi. Radıyallahu anh. Bir gün bir mecliste fitnelerden bahsediyordu. Kargaşalardan bahsediyordu. Buyurdu ki <gülüyor> Minha telâthun La yekedne yezerne şey'a Böyle üç tane fitne çıkacak Hiçbir şey bırakmayacak Milleti mahvedecek Bunlar Yine başka bir hadis-i şerifinde Neler olacağını bildiriyor İbn-i Mesud radıyallahu hadisinde Ahmet Mehambel'de kaynağını buldum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 Aynen buyurduğu tarihlerde buyurduğu gibi fitneler koptu. Herkesin başına isabet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem medne verenin etrafında tepeler vardır. Onların birinde dururken sahabe-i kirama sordu. Benim gördüğümü görebiliyor musunuz?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 bu 35, 36, 37 senelerinde tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında hicri takvim tespit edilmemişti bu hadis varken. Hicret yapılmıştı fakat hicri takvimi Hazreti Ömer kurdu. Hazreti Ali Efendimizin istişaresiyle iş hicretten tarih tuttu bir dediler. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurduklarında biyesetten peygamber olarak gönderilişinden alıyor işte tarihleri. Eğer bu tarihlerde Ümmetim helak olursa geçmiş ümmetlerin yoluna gider cehennemi boylar. Velem ven yakum levm dinum eğer dinleri sağlam kalırsa ki kalacak yakum 70 amen Efendim 70 sene kalır dedi. Bu 70 senede efendim eee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 ee, tükenmesinden sonra Zaten Allah muhafaza tabi belalar Yağdı Şimdi düşünüyor musunuz O zamandan da sonra 13 küsur asır geçti Yani bir asırı sahabenin yaşadığı asırda katarsak yani 70 sene kadar efendimizden sonra yaşayanlar Oldu 70 seneye kadar Ondan sonra Efendim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 Din bırakılır mı, iman bırakılır mı? E, tutunsa e, yakar biraz işte tahandır yakar. E, dine sarılmaktan başka, eli sünnete yapışmaktan başka bir çare olmadığı zaman zamandır. Evet. Fitneler efendim saracak minafiten ya hiç Bazı fitneler buyurdu yaz rüzgarı gibi olacak. Yani yaz rüzgarı hafif geçer Kış rüzgarı Çetin geçer Minha ve minakibar. Küçük imtihanlar olur büyük imtihanlar olur Büyük daha büyük kar yağar Bazısı küçük İmtihanda da kayar İşte Hazreti Hüzeyve Buyurdu ki o zaman Bu fitneler Hakkında Resulullah'ın buyurduklarını Sallallahu aleyhi ve sellem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 ve i̇bn Mace ve Hâkim ve i̇mam Ahmed Ahmet i̇bn Hanbel Müsterde'nde bu hadis-i şerifi almıştır. İnne beyneyde-i saati fitenen kıyamet kopmadan önce bir takım kargaşalar vuku bulacak ke ıta'il leylil muzlimi karanlık gece parçaları gibi yani göz gözü görmez olacak.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 Bakın onda Elfaz-ı küfür bahsinde efendim kafir edecek sözlere neler yazmış Gümüşhanevi Hazretleri. Tabi o da eski alimlerden nakletti. Damat kitabında da mültekaşlarında de aynı şeyler geçer. Efendim Nevruz bayramında Mecusi bayramında efendim evvelce almadığı bir şeyi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 Akşam haram dedi helala Kâfır oldu Bunun aksi de olabilir akşam öyle dedi sabah böyle dedi Bunlar oluyor Ayak üstü insanların kalpleri dönüyor Bunlara her gün Binlerce insanın belki yüz binlerce insanın Müslüman olarak konuşuyorum Tabi Müslüman olmayanlar mevzu dışında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 Aman bilevleyelim yahu Bir şey olur Silah yaşının altına tursun Hazır olsun Ağzında olsun Namlu, kurşun Ne olacak? Biri bana bir şey yaparsa Ben hemen adamı öldürürüm Ulan ne oluyorsun sana be Ne oluyorsun Beni gibi olsana hiçbir şeyden haberi yok Ne yaparlarsa yapsınlar. E ne yapacaksın? Efendi Haznenin babasına dediler Silah atar mısın? Alırım dedi Kaldırır mı? Attı böyle silah atar mısın? dedi atarım ben de öyle atarım başka atmayı bilme efendim bak ne buyuruyor peki fe hinduhile hadikum sizin birinizin üzerine efendim taarruzda bulunulur da tabi müslüman müslümana iç savaş söz konusu müslüman kanına girme söz konusu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 Su vermediler aç bıraktılar Kimler Müslüman Geçinen Müslüman Ama o kadar Efendim e, Hazreti Ali Efendimiz sağ, Hasan Hüseyin sağ, Diğer sahabeler Reyre, Hepsi geldiler Müsaade et bize bunları def edelim Mısır'dan şuradan buradan toplaşmış gelmişler Efendim Ne buyurdu Sakın kan dökmeyin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 Medinenin doğusu ne taraf? Ela inn fitne fitne bu taraftadır. Minhayt viat karnu şeytan, şeytanın boynuzu doğduğu taraftan. Yani ne taraftan? Doğu'dan gelecek. Fitne nereden gelecek dedi? Medine-i Münevvere'ye göre doğudan gelecekti. Bütün kargaşalar raşül küfrimin hauna, küfrün başı doğudan gelecek. Şarkı Medine mina vereye göre Doğu cihetini işaret etti. Hakikaten bu İslam'ın ve Müslümanların başına gelen fitneler hususunda tetebuhat yapan araştırma yapanlar bakıyorlar ki memba Doğu taraf. Memba. Rasulullah haber verdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. E, Bidatlar, sapıklıklar, hariciler Hazreti Ali Efendimize karşı çıktılar.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 Necid'den Necid şimdiki riyad o tarafta Resulullah Şam'a dua etti Yemen'e dua etti Necid'li birisi kalktı dedi Necid'e de bir dua etti Yok şeytanın boynuzu oradan çıkacak Hariciler o taraftan Efendim Sonra Deccal'ın Zuhuru da o taraftan Ve Yecüc Mecüc de o taraftan Hep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 Şehit edilmesiyle Zuhur etti Allah Resulü bunu da Haber verdi Ebu Hureyre ediyor Ben Resulullah'tan işittim İnne asetekûnü fiten Kargaşa ve fitneler çıkacak Dedik ki bize ne emredersin Ya Resulallah Aleyküm bil Emir ve ashabi Osman ve adamlarından ayrılmayın dedi Bunu haber ver.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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine buyurdu bir gün hırkasına sarılmış bir insana hücum edecekler o cennet ehlindendir hakikaten diyor e, Hz. Osman hırkasına sarılmış olduğu halde hücuma uğradı Resulullah haber verdi efendim bir fitne gelecek çok yakındır buyurdu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 Fe ne vadek münafıkun ala halqi hal'i fe sana gelecek, halifelikten vazgeç canını bağışlayalım diyecekler. Sakın sen o gömleği çıkartma Yani Allah'ın verdiği gömleği çıkartma. Enes o da Ya Osman, inneke setel hilafete min ba'di. Arkamdan halife olacaksın. Veseyyuri el münafiqun ala hal'iha. Senden o hırkayı çıkartmak isteyecekler. Feleha <gülüyor> takla, çıkartma. Fe son fi da al Ne zaman sana hücum edecekler o gün oruçlu ol, iftarı benim yanımda yaparsın. Evet, sallallahu aleyhi ve sellem. Hüzeyfe radıyallahu anh buyuruyor ki Evet. Ve ellezî nefsi bi yedi mâ min recel fi qalbi mithqal hubbin min qatl Osman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 sen kimsin nereden çıktın bu konular seni ne alakadar ediyor Efendim, onun için ama günümüzde ne diyorum sana taptaca bu konular duruyor İnşallah Allah Teala ve Tekeddes Hazretleri bizleri ehl-i sünnet itikadı üzere muhafaza eder Efendim, Ebu Bekir Sıddık'ın oğlu Muhammed var idi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 Aradılar üstünü bir mektup çıktı. Mısır'daki o vakitki valiyeti. Hz. Osman Efendimiz mektuba yazdırmış ki size bu Bekir'in oğlunu vali gönderiyorum. Gelince Fakbelu onu kabul edin hani. Öyle o şimdiki gibi telefon yok. Mektuba böyle yazmış. Fakbelu Mervan işte böyle bir alem adam. Hz. Osman Efendimiz akrabalarından dedi. İşte nedir Fakbelu'nun noktayı üste koymuş. Bir noktada da yanına koymuş.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 O zaman dediler kendini azlet. Ben halifeli bıraktım de. İşte Resulullah haber verdi ya böyle isteyecekler. O da hadis şerif var ya Resulullah haber verdi ki gömleği çıkartma. Yoksa şimdi Hazreti Osman göye radıyallahu anh çok e, makam mevki düşkünüymüş. Haşa. E bırak dediler de bırakmamış. Bıraksa kurtulacakmış. Ya Allah'ın Resulü buyuruyor ki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 e, su gönderdi ona, suyu da verdirmediler içeri, efendim. O saldırdılar Hazreti Hasan Hazreti Hüseyin yaralandı. Yani onlar köye işte diyorlar ki işte Hazret Ali Hazreti Hasan Hazreti Hüseyin de işin içindeymiş takıya yapıyorlarmış. Osman'ı Osmanlı Hüseyin? Ya böyle bir şey Hazret Ali Hasan Hüseyin'e iftira edilir mi ya? Ruzvanullahimiz maynehlibet ya, efendim. Yaralanınca kadar mübarek kanlara büründüler. Yani ona su verelim diye.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 senin de bu bana yaptığını görse Çok üzülecekti deyince ol Muhammed vazgeçti Eziyet etmedi Çıktı Efendim yanından Abdullah İbni Selam Haber gönderdi Bu gece Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem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 Hazreti Osman Efendimiz dedi. Resulullah getirdi. İnşite de'avutullahu fe yansurek aleyhim. İstersen dedi Resulullah Efendimiz dua edeyim. Allah yardım etsin seni kurtarsın. Ve inşite iftar te'endine. İstersen de iftarı beraber yaparız. Fektertul fitran Ben dedi onun yanında iftar yapmayı tercih ediyorum. Hazreti Osman Efendimiz dedi. Ve Ebu Be'l-Sıddık'ın oğlunun işte çıkmasının ardından Hazreti Osman Efendimiz Kur'an okurken mushaf önündeydi. Hicretin 35. Senesi. Hicretin 35. senesi. Yaşı kaç? 88. Kur'an-ı Kerim okurken o günde oruca niyet etti. Efendim. E, o gün o gün İftar oldu. İftar vaktinde efendim e, devamlı tabii kuşatma altına alınınca oruca devam ediyor. Tabii hangi gün öleceğini tam şey etmediği için hep oruçlu olayım. Kaç kere iftarda su istedi vermiyorlar. Gece susuz e, efendim sahura kalkıyor yine sahur oluyor. Susuz. Ondan sonra tam yanına girdiler. E, şehit edecekler.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 düşüyor. Buna bile dayanamıyoruz. Hazreti Osman Efendimiz bir rekatta Kur'an'ı hatmetti. bir rekatta. İmam-ı Azam Efendimiz iki rekatta hatmetmiştir. iki rekatta. Bizim efendi Hazreti dedi, bir denemeye kalktım dedi. 400 yaptım dedi. Şey, belim demir gibi dedi. dondu. Tabii Feraset ilerisini söylemiyor. <gülüyor> yani durca indim bela onu demiyor. Yani 400 okudum dedi. Ayakta Efendim hakikaten zor. Hele bir rekatta hakikaten zor. Bir rekatta hakikaten. Çok zor. Efendim? Böylece tam mushaf-ı şerif önündeyken şu ayet değdi değil mi? fi fikehumullah Yakında Allah sana kafi gelecek, onların hakkından gelecek. Ayetine mübarek kanı damladı. O da Top kapıda Değil mi şimdi? O mübarek Kur'an-ı Kerim Hazreti Osman'ın şehit edildiği mübarek kanının damladığı Kur'an-ı Kerim. Böylece şehit edildi. Adi bin Hatim radıyallahu anh diyor Epsiryebni Afban Biravhim ve Rayhan O şehit edildiği gün işittim bir ses. Ey Afban oğlu Rahatlıkla rızıkla müjdelen Ebşir ya Affan bir Rabbi'n gayri gazban. Sana kızgın olmayan bir Rabb'e kavuşmakla müjdelen. Ebşir ya Ebnü Affan bir غüfran verilvan diye böyle sesler iştim. Baktım kimseyi görmedim. Hz. Osman Radiyallahu anı öyle bir şekilde kaldı ki 3 gün cenazesi kılınamadı. Kargaşadan kimse gelemiyor, alamıyor, gidemiyor. E benim. E gece götürdüler tam için Cennetül Bekiye'de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 Ya kuran hane Öyle Kur'an okuyacaklar ama boğazlardan aşağı geçmeyecek. Kur'an okuyorlar. Takva geçiniyorlar. Ya Ya Kur'an azım namaz kılarlar ki sizin biriniz kendi namazınızı beğenmezsiniz onların namazı yanında. O haber ben. Öyle oruç Allah orucunuzu beğenmezsiniz. Kur'an okurlar boğazdan aşağı geçmez. Öyle bir antika adamlar.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 Efendim önemli konu Cemal Sıffı Muharebelerinde tabi burada sahabenin aleyhine konuşanların çok tehlikeye düşecekleri aralarındaki meselenin nereden kaynaklandığı, nasıl olduğunu anlatacağız inşallah. Ben de biraz daha iyi olurum inşallah. Belki şu kribi atlatırım. Size daha iyi rivayetler yaparım inşallah. Rahman. Amin. Salatu ve selamu ala seyyidil mursiline Muhammedin ve ala alihi sahibi ecma'in. Allahümün nâ selükel <gülüyor> Vmaqar <Rappu> <Allahumb mysticubers> <Allah stimulation wheels> rabbi lhamin qabli ma'amal. Negozuk bika min al-nar vmaqar rabbi lhamin qabli ma'amal. Allahum dunaselukem khair maaselukem nabiukem Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Negozuk bika mshir mashtahadukem nabiukem Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Antel mashtahnu alek al-balaq. Balaq hamle balaq. Ute illa billahi al-ali al-a'zim. Ya arham ar-rahimin ya düşmekten bizi muhafaza etsin. Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem sakındırdıklarından sakınmak nasıl eyle. Ya Rabbi ahir zaman fitnelerinden, kıyametten evvel çıkacak bütün alametlerinin şerlilerinden sana sığınıyoruz, sen muhafaza eyle. Ya Rabbi imanlarımız sana emanet, sen muhafaza eyle. Nesillerimiz sana emanet, sen muhafaza eyle. Ya Rabbi evlerimiz, ocaklarımız, işimiz, gücümüz, malımız, mülkümüz, bütün Ehl-i İslam'ın emanetleri, mukaddesatımız sana emanet, sen muhafaza eyle. Ya Rabbi bizden dua-i hayırlı muratlarına, ay-i emin eyle.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 fakirlerin hazine-i gaybinden halalınlar rızıklandırıp cümlemizi haramlardan, şüphelerden muhafaza ile. Ya Rabbi! Bizden evvel ölenlere Ya Rabbi, garip garip rahmet eyle, kabirlen nur eyle! Buraya isimleri yazılan, yazılmayan bütün cemaatlerimizin geçtilen ruhları için buyurun! اَشْهَدُوا اَنْ la اِلٰهَ illallah. اِلَّا اَلَّا اَلَّا اَلَّا اَلَّا اَشْهَدُوا اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Şehadetlerimize sevaplarını hisal eyle, bize de son nef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 ''Narici hıyminden azad eyle, şuradan dağılmadan affeyle, lütfeyle, mağfiret eyle, âmin diyen kullarına rahmet eyle, ya Rabbel alemin. <gülüyor> ''Veya hayran nâzın cuma gecesinde de tesbih namazına içtifa muvaffak ile yardımcıları ziyade eyle, manileri izale eyle, Allah'ım şu cemaatin ne müşkilleri varsa hepimizi hallü asan ile ne sıkıntılarımız varsa feraha ile ne borçlarımız varsa hedasını ikram eyle.'' Bu cemaat içerisinde ya Rabbi hanımı, çoluğu, çocuğu, ümmet ve kim hakkında ne müşkili, ne derdi, ne dileği olan varsa hayırlı muratlarımıza nail eyle. Amin, amin. amin. Allah Teala cümlemizin ahir-i akıbetlerimizi hayr eyleysen, amin. Allahümme inna selüke temamen ni'meh ve devamel afiyeh. Ve husnel hatime ve ila şeref nebi Muhammedin ve sallallahu teala aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sallallahu sallallahu aleyhi aleyhi ve sallallahu ve Xassatül Arba'jimi Şaykh Namatnamat